1726 numaralı konu Hazreti Ebubekir'in çeşitli hutbeleri Hazreti Ebubekir halka hitap ederek şunları söyledi Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Allah'tan korkar iyilik yaparsanız nerede olursanız olunuz Allah Teala size yetecek kadar bir bolluk verecektir